Cihat ayetlerinde nesk var mı? Hayır. Bizim akide metinlerimizde geçer. El-Haccu vel-Cihadu maziyani ila yevmil kıyamet. E, Tahavim etninde geçer. Hac ve cihat kıyamete kadar. Bakidir hiçbir hüküm, hiçbir durum bunları yürürlükten kaldıramaz nesk edeme.